şeytan minneşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine. Salatu ve ala Muhammedin ve ala ve Efendim hastalar isalesinden devam ediyorduk. 18. deva. Ey şükrü bırakıp şekvaya giren hasta. Şikayet eden hasta. Şekva şikayet bir haktan gelir. Senin bir hakkın zayi olmamış ki şekva ediyorsun. Belki senin üstünde hak olan çok şükürler var, yapmadın. Cenab-ı Hakk'ın hakkını vermeden, haksız bir surette hak istiyorsun gibi şekva ediyorsun. Evet bu 18. deva, şikayet konusunda bir deva oluyor. Maalesef toplum olarak şükürsüz bir toplum olduğumuz için, şükürden çok şekvaya şikayete hazırız, isyana itirazı hazırız Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu o kadar şeyin şükrünü eda etmişiz gibi vermediği şeyler için sitem ediyoruz, isyan ediyoruz adeta Üstad da burada 18. devada böyle bir insanı muhatap alarak konuyu ele alıyor sen kendin sen kendinden yukarı mertebelerdeki sıhhatli olanlara bakıp şekva edemezsin İnsanlar sıhhatçe, servetçe vesaire nimetçe birbiriyle aynı değiller. Cenab-ı hikmetinin gereği mertebeler var insanlar arasında. Sıhhatçe de böyle. Dolayısıyla insan böyle bir durumda yukarı bakıp esefleneceğine aşağıya bakıp sevinmesi lazım, şükre girmesi lazım. Belki sen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 kendinden musibet noktasında daha yukarı olanlara bakmaktır ki şükretsin. Evet bu Peygamber s.a.v bize vermiş olduğu bir ders. İnsan nimetçe kendisinden daha aşağıda olanlara bakacak. Musibetçe de kendisinden daha büyük musibete giriftar olanlara bakacak. Ve musibette herkesin hakkı ise kendisinden musibet noktasında daha yukarıda olanlara bakmaktır ki şükretsin. Bu sır bazı risalelerde bir temsil ile izah edilmiş icmali özeti şudur ki bir zat bir biçareyi bir minarenin başına çıkarıyor minarenin her basamanda ayrı ayrı birer ihsan birer hediye veriyor tam minarenin başında da en büyük bir hediyeyi veriyor her basamak çıktıkça daha büyük daha büyük daha büyük en tepede de en büyük hediyeyi veriyor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 ne kadar bir küfran nimet bir haksızlıktır. Evet. İnsanın durumu aynen de böyle. Ya böyle bir insan ne kadar nankör ve küstah bir insandır değil mi? Hiçbir şey yokken hiçbir hakkı, talep hakkı bile yokken elinden tutuluyor, her basamakta cebine ayrı bir şey konuluyor. Her basamakta ayrı bir şey konuluyor, en yüksek yerde en büyük hediye veriliyor. Ama o Başka minareler, başka dağlar, dağ gibi yüksek şeylere bakın. Niçin bu minare diğerlerinin daha küçük, niçin beni bu minareye çıkardı deyip şekva ediyoruz. Aslında bu şekvasıyla şimdiye kadar kendisine verilmiş olan bütün nimetleri istifaf ediyor. Onlara karşı nankörlük ediyor anlamına geliyor. Evet, bu ciddi bir haksızlıktır. Evet bu minare neymiş? Üstad açıyor. Öyle de... Bir insan hiçlikten vücuda gelip, biz yoktuk, Yoktuğumuz, yokluğumuzdan bile haberimiz yoktu. Öyle bir yokluk, kapkaranlık bir yokluk içindeyken Allah bize varlık lütfetti. Taş olmayarak, var olup taş olabilirdik. Hissiz, hayatsız. Taş olmayarak, ağaç olmayıp, bitki de olabilirdik. Hayvan kalmayarak, akıldan mahrum bir şekilde de yaratılabilirdik. İnsan olup Müslüman olarak çok zaman sıhhat ve afiyet görüp yüksek bir derece nimet kazandığı halde. Evet, bunlar apayrı nimet basamakları gerçekten. Yokluktan varlık denen büyük bir nimete kavuştuk. Taş olmadık, ağaç olmadık, hayvan kalmadık, insan olduk. İnsan olup inkarcı da olabilirdi insan, Müslüman olduk. Müslüman olmakla ne oldu? Hepsi dünya ahiret saadetleri açılmış oldu. İmanla kainatın arka planını insan görmeye başlıyor. Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle hikmetiyle tanışıyor. Bunlar büyük büyük nimetler. Ayrıca çok zaman sıhhat ve afiyet görüp, yani insan ömrünün ne kadarında hastalık ve e, ıstırap görüyor ki? Bir ömür sağlık nimetiyle muhatap insan. Ve de şöyle de bakılabilir yani insan diyelim onlarca organından ve sisteminden tıkır tıkır işledikleri için insanın haberi yok onları hiç şükretmiyor. Ne zaman bir uzvunda mesela gözünde bir ağrı peyda olduğunda oturup şekva ediyoruz Gözünü kaybetse bir gözünü mesela şekvaya diyor ya da iki gözünü kaybetse yıllarca iki gözlü yaşamış. Evet Niye gözümü elimden aldın diyebilir mi? Ya bana niye göz vermedin bu işten? diyebilir mi? Hayır. Daha önce verilmiş o kadar nimetlerin şükrünü eda ettin mi? Ki böyle bir hak talep edesin. Evet. Çok zaman sıhhat ve afiyet görüp yüksek bir dereceye nimet kazandığı halde bazı arızalarla sıhhat ve afiyet gibi bazı nimetlere layık olmadığı veya su ihtiyarıyla ve su istimaliyle elinden kaçırdığı ot el yetişemediği için şakva etmek sabırsızlık göstermek ama ne yaptın böyle başıma geldi diye rubiyet ilahi tenkit etmek gibi bir halet maddi hastalıktan daha musibetli manevi bir hastalıktır kırılmış el ile dövüşmek gibi şikayetiyle hastalığını ziyadeleştirir Evet birkaç cümle yukarıdan alalım bazı arızalarla yani temel olan esas olan sıhhat afiyet bazı arızalarla geçici olarak, bazı bozulmalarla diyelim. Sıhhat ve afiyet gibi bazı nimetlere layık olmadı. Biz layık mıyız bu kadar nimete? Layık olup olmadığımız nereden belli? Yani verilen nimete şükrediyorsan belki ikinci bir şey istersin. Şükrederseniz artırırım diyor Cenab-ı Hak. Ayet-i Kerime'de. Evet. Fakat daha önce verilmiş nimetlerin şükrünü yapamadık. Yeni ve daha büyük nimetler istiyoruz. Biz buna layık değiliz anlamına geliyor Evet, layık olmadığı veya su ihtiyarıyla ve su istimaliyle elinden kaçırdı. Birçok hastalıklarda insanın su istimaliyle yanlış yiyip içmek gibi, yanlış davranışlar gibi, hatta hastaları yanlış değerlendirerek manevi hastalıkları da buna ilave etmek gibi birçok irademizi kötüye kullanarak ya da bize verilen organ, organlarımızı yanlış yerde, yanlış şekilde kullanarak elimizden kaçırıyoruz. Yani suçlusu biziz aslında. Bu sebeplerle elinden kaçırdığı veyahut el yetişmediği için şekva etmek, sabırsızlık göstermek, ama ne yaptım böyle başıma geldi diye rububiyet-i tenkid tenkit etmek gibi bir halet. Üstad Hazretleri musibetleri rububiyet ilahiyenin icraatındandır diye tarif ediyor bir başka yerde. Cenab-ı Hakk'ın icatıdır musibetler ne olursa olsun. Madem o hakimdir hem de rahimdir Dolayısıyla onun icraatına itiraz etmemek, tenkit etmemek gerekiyor. Haşa. Beğenmiyor muyuz Rabbimizin icraatını? Ki itiraz ve isyanı görürüz. Evet, itiraz ve isyanın arkasında rahmeti itham var. Hikmeti suçlamak var. Rububiyet-i İlahi'yi tenkit etmek gibi bir halet, maddi hastalıktan daha musibetli manevi bir hastalıktır. Evet, maddi hastalık bedenimizi kemirir. O manevi hastalıklar manevi hayatımızı tahrip eder. Maddi hastalık kısacık dünyevi hayatımızı tehdit eder. Manevi hastalık Allah korusun Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin dışında kalmayı dolayısıyla cennetin dışında kalmayı dolayısıyla cehennemin netice verebilir. Bu maddi hastalığın sıkıntısının yanında çok dehşetli bir hastalıktır. Çünkü maddi hastalık hayatın boyunca sürse onun acısı ve eleme. kısacık dünyevi hayata mahsus kalırken işte böyle rahmete itiraz ederek rahmetten kovulmak Ebedi olarak insanı çok ciddi ebedi saadetten mahrum bırakıp ebedi e, şekavete, pişmanlığa maruz bırakabilir. Onun için bu hastalık maddi hastalıktan çok daha dehşetli bir hastalıktır. Dolayısıyla insan bu bakış açısını değiştirmek zorundadır. Neye göre? Kur'an'a göre. Yoksa kırılmış el ile dövüşmek gibi şikayetiyle hastalığını ziyadeleştirir. Eli kırılmış o elle insan kavgaya devam ederse acısı artar azalmaz. Musibet denizde mesela fırtınaya tutulmuş bir gemi içerisinde insan bunun farkına varıp aşağı Allah'a itiraz etse niye başımıza bunu verdin diye bu onun fırtınasını dindirmez bir arttırır. Evet. Niye? Çünkü geçmiş onca insan sefalı afiyetli sıhhatli günlerinin şükrünü eda etmediği gibi yeni e, şeyler isteyerek saadetler nimetler isteyerek aslında diğerlerini görmediğini, onları inkar ettiğini adeta nankörlük inkar anlamına geliyor. Yani geçmiş bunca nimetleri inkar ettiğini e, ifade etmiş oluyor bir sani haliyle. Evet. Bazen nimeti fark etmemek inkar anlamına geliyor. Febe ye la rabbike ma diye Rahman Suresi'nde belirtilen e, Şimdi Cenab-ı bakın hangi nimetin inkar ediyorsunuz mevndeki ayeti Üstad Hazretleri e, nimete şükürsüzlüğü inkar olarak ifade ettiğini ifade ediyor ayeti Kerim'in yani nimete şükretmemek bir çeşit on inkar anlamına geliyor. Hele de itiraz etmek, niye bana şu nimeti vermedin diye ondan önce gelen on nimetin hepsinin nankörlükle silindiğini. Gör Gizlendiğini, dolayısıyla inkar edildiğini ifade etmiş oluyor. Bu çok dehşetli bir hastalık gerçekte. İnsan bu hastalığı mutlaka tedavi etmeli yoksa ebedi olarak insan bunun acısını çekecek. Çektiği musibet onun yanında sinek ısırması gibi kalır. Dünyevi zararlar diyor azizler bir yerde. Sineklerin ısırması gibidir. Ama ebedi hayata ait zararlar yılanların ısırması gibidir. Mesela sinek ısırmasından feryat edip ilanın ısırmasını kabul etmek kârı akıl değil. Ehli imana yakışmaz. O yüzden insan cenab karşı edebini muhafaza etmeli. Başına gelen musibetlerde mutlaka onun bir rahmetinin ve hikmetinin olduğunu ifade etmeli. Zaten 25'in sözde üstad baştan sona bu hakikati ele alıyor. Onun için hasta insanların mutlaka hastalar risalesini kendini muhatap olarak okuması gerekiyor ki gereksiz şekvalara zararlı şekvalara itirazlara girmesin akıl odur ki ellezine ize esabetun musibetun kalü inna lillahi ve inna ile iraciun sırrıyla evet onlar kendilerine bir musibet isabet ettiğinde biz Allah'ınız ve dönüşümüz yalnız onadır derler sırrıya teslim olup sabret. Yani mülk onun mülkünün istediği gibi tasarruf hakkı da onun dolayısıyla itiraza hiçbir şekilde hakkımız yok Evet, sırrıyla teslim olup sabretsin. Ta o hastalık vazifesini bitirsin. Gitsin. Şimdi gündemde olduğu için belki buna şu pencereden de bakılabilir. Ben İsrail'in durumu için. Ben İsrail kendisine gelen birçok peygamber öldürmüştür. Bazı rivayetlere bakılırsa 40 civarında peygamberini katletmiştir. Böyle bir kavim. Peygamber Asfati Mekke'de. Dünyaya geldiğinde onu dört gözle bekleyen Beni İsrail sırf kendi ırklarından olmadığı için onun peygamberliğini kabul etmemişler. Haşa Allah'a itiraz ediyorlar. Kimin nimete layık olduğunu sanki kendileri tayin edecekmiş gibi. Şimdi burada o nokta da var. İnsan düşündüğünde sanki şimdiye kadar kendilerine gelen peygamberlerin kadri kıymetini bildiler de yeni peygamber istiyorlar. Bir insan aklına geliyor. Tarih bunun en berrak örneği gerçekten. Dolayısıyla biz bize verilen bütün nimetlerin şükrünü yapalım. Ondan sonra yeni nimetler isteyebilme hakkını kendimizde elde edebilelim. Evet. Dolayısıyla bizim hiçbir cihetle şekvaya hakkımız yok. Evet. 19. Deva. Cemil-i bütün isimleri Esma-ül Hüsna tabiri samadanisiyle gösteriyor ki güzeldir cemil Zülcelal'in bütün isimleri yani Cenab-ı Hak hem celal hem cemal sahibidir. Hem bütün güzellikler hem de insan aklına durgunluk veren bütün büyüklükler hep ona aittir. Onun bütün isimleri Esma-ül Hüsna tabiri ile gösteriyor ki güzeldir. Cenab-ı Hak'ın bütün isimleri güzeldir. Mevcudat içinde en latif, en güzel, en cami ayn samediyette hayattır. Yeryüzü Cenab-ı Hakk'ın muhteşem bir sanat galerisi. Bütün isimlerinin bütün tecellilerini Cenab-ı Hak bu kainatta göstermek istiyor. Kime? Bizatihi kendisi seyretmek istiyor. isimlerinin tecellilerini, sonsuz tecellilerini. Sonra şuur sahibi yarattığı varlıklara seyrettirip onların gözüyle görmek istiyor ayrıca. Evet bu kainattaki her hadise, hadiselerin arkasındaki isimlerin tecellilerini görebildiğimiz takdirde Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecellilerinden ibarettir. Hadiselerin farklılığı, isimlerin farklı vecihlerinin tecellisinden ibarettir. Dolayısıyla kainattaki bütün hadiselere, yani hakiki hakaik eşya esma ilahiyedir diye Üstad'ın bir yerde ifade ettiği eşyanın, yani varlıkların perde arkası bütünüyle ilahi isimlere dayanıyor. İnsan dolayısıyla tenteneli bir perde gibi bu perdeye baktığında arkada ilahi isimlerin tecellilerini görüyoruz. Heh. Bu açıdan baktığımızda Cenab-ı eserleri var kainatta nasıl diyor işte bir yerde ifade ederken Cenab-ı Hakk'ın isimler içerisinde nasıl bir ism azam var sanatların içerisinde bir nakş azam vardır ve o insandır diyor. Yani kainatta Cenab-ı birçok isimleri tecelli ediyor ama kainatta bile tecelli etmeyen bütün isimler insanda, insan kamilde onun kalbinde tecelli ediyor. Onun için Hazreti Ali Efendimiz e atfedilen bir söz. Sen kendini küçük bir şey zannetme. Sen küçük bir şeysin ama kainat sende dürülmüş diyor. Yani kainatta tecelli eden bütün isimler insanda tecelli ediyor. Evet. Mevcudat içinde en latif, en güzel, en cami aynesi samediyette hayattır. Güzelin aynası güzeldir. Madem cana bakın isimleri güzeldir, o isimlere mütecelli olan, masar olan ayna da güzeldir. Güzelin mehasinlerini gösteren ayna güzelleşir. O aynenin başına o güzelden ne gelse güzel olduğu gibi hayatın başına dahi ne gelse hakikat noktasında güzeldir. Evet hayat cenab bakın birçok isimlerini kendisinde gösteren muhteşem bir ayna, öz bir ayna. Koleksiyon gibi adeta. Kainat'ta ne varsa hepsi hayatta var. Dolayısıyla kainat'ta hangisimler tecelli ediyorsa insan kalbinde de o isimler tecelli ediyor. Hem de şuur kerane. Yani kainat kendi üzerine tecelli eden isimleri fark edemeyebilir ama insan şuurlu olduğu için kendinde tecelli eden isimleri fark edebilme özelliğine de sahip. Hakikat noktasında güzeldir hayatın başına ne gelse. Çünkü güzel olan Esma-ül Hüsna'nın güzel nakışlarını gösterir. Hayat daima sıhhat ve afiyette yeknesak gitse nakıs bir ayine olur. Evet. Hayat demek ki sürekli zevki sefa içerisinde gitse, inişi çıkışı olmasa eksik kusurlu bir aynı olur. Belki bir cihette adem ve yokluğu ve hiçliği ihsas edip sıkıntı verir, hayatın kıymetini tenzil eder, ömrün lezzetini sıkıntıya kalbeder. Evet. Tek düze bir hayat vazifesini yapamaz. Tek düze bir hayat Cenab-ı birçok isimlerin tecellisine mazhar olamaz. Dolayısıyla Vazifesizlikten kaynaklanan bir şey var Vazife yapmak başlı başına bir lezzettir Üstad Hazretleri başka yerde bunu ifade ediyor Cenab-ı Kemal-i Kerem'inden Vazifenin içerisine Lezzet de hercetmiştir Kim o lezzeti takip etse diyor Tayvanlar için bile geçerli Belli bir saadete mazhar oluyor evet. Demek ki hareket Gayret Değişiklik başlı başına Bir lezzettir işte hayat bu vazifeyi gördükçe lezzet alıyor. Demek ki bu vazifeyi görmemeye başladığı zaman lezzet eleme kalb oluyor. Çünkü lezzet gidince sıkıntı galip ediyor. Onun için hayat mutlaka vazifesini icra etmeli. Vazifesini icra etmesi de ancak iniş çıkışlarla hayatın uyanık kalması, uyuşukluktan kurtulmasıyla mümkün. Evet, ömrün lezzetini sıkıntıya kalbeder. Çabuk vaktimi geçireceğim diye sıkıntıdan ya sefahate ya eğlenceye atılır. Evet. Sıkıntı sefahatin muallimidir diyor üstad bir yerde. İnsan sıkılıyor o zaman eğlence arıyor. Mevcut lezzetlerin hepsini tatmış bir insan da mevcut lezzetlerle tatmin olmuyor. O zaman meşhur lezzetleri tatmaya tanımaya çalışıyor. Ve gittikçe batıyor insan. Evet. Dolayısıyla sıkıntının kaynağı tek düze bir hayat. Hapis müddeti gibi kıymetdar ömrünü ömrünü adalet edip çabuk öldürüp, öldürüp geçirmesini istiyoruz. Fakat tahavvülde ve harekette ve ayrı ayrı tavırlar içinde yuvarlanmakta olan bir hayat kıymetini hissas ediyoruz. İnişi çıkışı, acısı, tatlısı gibi birçok farklı tavırlara girerek hayat kıymetini hissettiriyoruz ömrün ehemmiyetini ve lezzetini bildiriyor. Evet, hayat nedir ne, ne manaya hizmet eder? Ömür nedir? Niçin lazımdır? Bunu insana hatırlatıyor. Meşakkatte ve musibette dahi olsa ömrün geçmesini istemiyor. Aman güneş batmadı ya gece bitmedi diye sıkıntısından of of etmiyor. Evet gayet zengin ve işsiz ıstırahat döşeğinde her şeyi mükemmel bir efendiden sor. Ne haldesin? Elbette aman vakit geçmiyor. Gel bir şeş beş oynayalım. Veyahut vakit, vakti geçirmek için bir eğlence bulalım gibi müteelli manet sözleri ondan işiteceksin. Veyahut tuğle emelden gelen, yani uzun, sanki hiç ölmeyecekmiş gibi insanın hayaller kurmasından gelen bu şeyim eksik, keşke şu işi yapsaydım gibi şekvaları işiteceksin. Evet. Yani hayatta bildik sıkıntıları, koşuşturmacaları olmayan bir insanın hali böyledir. Vakit öldürmek denen bir tabir var. Halta işte vaktin geçmesini istiyor. Bir an önce bunun için eğlenceli bir şeyler, vakti nasıl olup da verdiğini hissettirmeyecek şeyler bulmaya çalışıyor ve gayrimeşru eğlenceler çok zaman bu anlama geliyor. Evet. Demek ki e, hastalık şey, e, hastalıksız, musibetsiz bir hayat Böyle bir sonuçla karşımıza çıkıyor. Evet gayet zengin ve işsiz. strat döşeğinde her şey mükemmel bir efendiden sonra ne haldesin? Elbette aman vakit geçmiyor. Gel bir 5-5 oynayalım. Veyahut vakti geçirmek için bir eğlence bulalım gibi müteellimane sözleri ondan işiteceksin. Yani adeta sıkıntısızlık o insanı sıkıyor, elem veriyor. ...veya Tulemel'den gelen bu şeyim eksi, ...keşke şu işi yapsaydım gibi çekvalar işiteceksin. Sen bir musibetse de... ...veya işçi... ...ve meşakkatli bir halde olan bir fakirden sonra ...ne haldesin? Aklı başında ise diyecek ki... ...şükürler olsun Rabbime... ...iyiyim, çalışıyorum... ...keşke çabuk güneş gitmeseydi... ...bu işi bitirseydim... ...veya çabu, vakit çabuk geçiyor... ...ömür durmuyor, gidiyor... ...vaka zahmet çekiyorum... ...fakat bu da geçer... ...her şey böyle çabuk geçiyor diye... Manen ömür ne kadar kıymetdar olduğunu geçmesindeki teessüfle bildiriyoruz. Evet, önceki adam vakit geçmiyor diyor canı sıkılıyordu. Bu da vakit çabuk geçiyor diye canı sıkılıyor. Tabiri caizse. Demek meşakkat ve çalışmakla ömrün lezzetini ve hayatın kıymetini anlıyoruz. İstirahat ve sıhhat ise hele kesintisiz istirahat ve sıhhat ise ömrü acılaştırıyor ki geçmesini arzu ediyoruz. Değil mi? Yani insan şikayetçiymiş gibi gel işte vakit öldürelim. Ömürden şikayeti mi var? Değil. Ölümden de korkuyor aynı zamanda. Ama işte garip bir ruh hali içerisinde oluyor insan. Bedeni hayatla ruhi hayatı birbirinden ayıramayan insanların çelişkisi bu. Bir yandan hayatın geçmesini istiyor. Bir yandan ölümün gelmemesini istiyor. Evet. Ey hasta kardeş. ''Bil ki başka Risalelerde tafsilatıyla kat'i bir surette ispat edildiği gibi musibetlerin, şerlerin hatta günahların aslı ve mayesi ademdir.'' Musibet ve şer, günah, hastalık hepsi bunlar mayesi ademdir. Yani yokluktur. Yani bir şeyin olmamasından kaynaklanıyor. Bir şey eksik ki bir musibet hastalık olarak ortaya çıkıyor. Bir şey eksik ki güzellikten bir parça eksikten çirkinlik ortaya çıkıyor. Vesaire... Günah dediğimiz şeylerde de bu nokta var. Bir şeyleri yaptırmamakla bazı günahlar hasıl oluyor insanda. Yani maddi bir varlığı yok, pozitif bir varlığı yok bunların. Adem yokluk ise şerdir, karanlıktır. Yeknek sak, tek düze ıstırahat, sükut, sükunet, tevakkuf gibi aletler. Yani tam bir dinlenme halinde, sessiz, sakin, hareketsiz geçen aletler. Adem'e hiçliğe yakınlığı içindir ki, Adem'deki karanlığı hissas edip sıkıntı veriyor. Evet. Lezzet varlıktır, varlığı hissetmektir. Elem nedir, sıkıntı nedir? Yokluktur, yokluğu hissetmektir aslında. Dolayısıyla işte musibet gibi, şer gibi, günah gibi şeyler aslında hep yokluktan kaynaklanan şeyler... İnsan bunu hissettiği nispette elem ve acil sıkıntı duyuyor. Hareket ve tahavül ise yeni bir şeylerin olması, bir hal değişikliği ise vücuttur, vücudu hissas eder... Vücudu yani varlığı hatırlatır, hissettirir. Vücut ise halis, hayırdır, nurdur. Varlık halis, katıksız bir hayırdır, nurdur. Madem hakikat budur, sendeki hastalık kıymetdar hayatı safileştirmek, kuvvetleştirmek, terakki ettirmek ve vücudundaki sair cihazat insaniyeyi o hastalıklı uzun etrafına muavenet darhane mütevecci etmek... Ve saniye hakimin ayrı ayrı isimlerinin nakışlarını göstermek gibi çok vazifeler için o hastalık senin vücuduna misafir olarak gönderilmiştir. Bir kez daha okuyalım. Madem hakikat budur. Sendeki hastalık kıymetler hayatı safileştirmek. Yani hayat bize eziyet olsun diye verilmiyor. Bize hayat verilmiş. Biz de o hayatı bütünüyle hissedelim. Kıymetini takdir edelim. Hayatın vazifesi neyse onlara dönüp bakalım diye veriliyor hastalık. Yani hastalık sıhhatin değerini ve kıymetini aynı zamanda arttırıyor. Kısacık hastalık dönemleri bütün hayatın sıhhat ve afiyet, afiyetten gelen lezzetlerini ihsas ettiği için bir çeşit lezzet oluyor tarihinde. Evet, hayatı safileştirmek ve kuvvetleştirmek. İşte insan hayatı eğer yeklesek tek düze geçirirse uyuşuyor adeta hayat. E, dumura uğruyor birçok yönleri. Dolayısıyla vazifesini ifade edemiyor. İşte hastalık onu kuvvetleştiriyor yeniden, yaşamak ateşini ateşlendiriyor. Terakki ettirmek, dolayısıyla insanı hayvani hayattan, adet kalbi ve ruhu hayata doğru yükseltiyor. Dünyevili dünyevi bir hayatı, ebedi, hayatın sadece dünyevi neticelerinin olmadığı, insan yani zevk ve sefa için sadece bu dünya gelmediği, ebedi sonuçlarının olduğunu insana düşündürüyor. Dolayısıyla insana terakki veriyor, gözünü ahirete, ebediyete sonsuzluğa diktiriyor. Ve vücudundaki sair cihazat insaniyeyi o hastalıklı uzun etrafına muavenetler anem müteveccih etmek. Evet. Bir yerimiz hastalanıyor. Aklımız, kalbimiz de dahil. Her şeyimiz orada oluyor. Evet. Dolayısıyla vücudun bir bütün oldu. Birbirinin yardımına koştu. Evet. Ee, öğretilmiş oluyor. Ve saniye hakimin ayrı ayrı isimlerinin nakışlarını göstermek için çok vazifeler için o hastalık senin vücuduna misafir olarak gönderilmiştir. O hastalık senin vücuduna misafir olarak gönderilmiştir. Cenab-ı Hakk'ın birçok ismi vardı. İnsan hepsini sadece sıhhat ve afiyet penceresinden göremiyor. Hastalıklarla birçok şeyi fark edebiliyor. celal cemal dengesi içerisinde bazen celali isimleri bizde diyor. bazen cemali. Bazen rahmet ve keremini hissediyoruz. Bazen de Cenab-ı Hakk'ın e, celalli isimlerini hissediyoruz, haşmetini hissediyoruz gadabını hissediyoruz icabında evet Peki ayrı ayrı isimlerinin akışlarını göstermek için çok vazifeler için o hastalık senin vücuduna misafir olarak gönderilmiştir misafir yani kalıcı olan saat ve afiyettir hastalıklar arada bir bizi yokluyor işte vücudumuzun taştan demirden olmadığını sadece dünya için yaratılmadığımızı önümüzde ebedi bir hayatın bulunduğunu ve orada bizden hesap sorulacağını hastalık bize fısıltayan bir misafir gibi adeta vazifesini yapıyor ve gidiyor İnşallah çabuk vazifesini bitirir gider ve afiyete der ki sen gel benim yerimde daimi kal vazifeni gör bu hane senindir afiyetle kal evet bugünkü dersimizi de burada bırakalım Cenab-ı Hak hastalık ve musibetlerin bu yüzünü görüp ona göre tavır belirlemeyi Cenab-ı hikmet ve rahmetini itham etmeden geçmiş nimetlerin şükrünü eda e, makamında bunları da yapmış olduğum hataların bir mahsulü olarak onları temizleyememek maksadıyla göndermiş olan yine farklı bir nimet olduğunu olduğunu şunu bize idrak ettirsin. Maddi ve manevi hastalıklardan muhafaza etsin inşallah. Subhaneke le'imelana illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim ve ahirud da'u en rabbil alamin el fati.